Bölüm 160 Kabir başında öğüt vermek Hadis 945 Ali'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. bakî Garkat kabristanında bir cenazenin defni için bulunuyorduk. Bu arada, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Elinde baston olduğu halde yanımıza geldi, oturdu. Biz de çevresine oturduk. Başını eğip düşündü. Bastonuyla yere bir şeyler çizmeye başladı. Ve sonra şöyle diyordu. Sizden hiçbir kimse yok ki, cennet ve cehennemde yerleri yazılı olmasın. Ey Allah'ın Rasûlü! Biz hakkımızdaki o yazıya güvenip, Hayırlı amelleri bırakalım mı dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Siz hayırlı ameller işleyerek görevinizi yapmaya bakınız. Herkes ne için yaratıldıysa onu kolayca elde eder. buyurdu. Ravi hadisin tamamını anlattı.